bu gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar özzemi bu açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.